Ama bā, fīn nḥayr al-hadīth kitāb Allāh, fḥayr al-hadī, hadī Muḥammad sallallāhu Ateşten korusun. Evet. Devamlı hocak konumunda bulunan kimseler, kişiler veya zevah sohbet ederken işlemiş olduğu mevzuyu, meseleyi ...kendisi kamil bir şekilde bilen ve yaşayanmış gibi sohbetini sunar ve arz eder. Bugün sohbetimizin mevzusu olan kardeşlik... ...bu mevzuda söz eden kimselere baktığınız zaman... ...bizzat hocaların, o konumda bulunan kimselerin... ...hiç de konuştukları gibi kardeşliği kendi aralarında gerçekleştirdiklerini göremiyoruz. Ama kardeşlikten den vurularken kendileri o meselede cidden hemen hemen bütün sorunları aşmış gibi konuşuyorlar ve öyle görünmeye çalışıyorlar. O kişilerin sevenleri, tabilerine baktığınız zaman bulundukları konuma göre de kardeşliğe, ismen nispeten hiç toz kondurmuyorlar. Ama uygulamaya bakıldığında kendi anladıkları, kendilerinin yönlendirildiği istikamette bir kardeşlik bündeme geliyor. Mesela sadece selam veriyor kardeşlik hukukunun diğer bölümlerinin uygulandığını göremezsiniz. O cüzden bir tanesini kullanması da ben yine onunla ona küs değilim, selam veriyorum, selam alıyorum gibi sair meseleleri kamufle edebilmek için bunu yapıyor. Bizim kardeşlik meselesinde kullandığımız delillerle uygulamamıza baktığımızda %2'si, %3'ü, %5'i uyuyorsa, bunu %70'in üzerinde uymadığını görüyoruz. Ve devamlı da yoruma açık bir meseleymiş gibi ele alıyoruz. Öncelikle bilmemiz gereken bir şey vardır ki, din kardeşliği, İslam kardeşliği dediğimiz şeyin tesis eden Allah'tır. O da bunu üç esas üzere bina etmiştir. Bu üç esası biz kardeşliğin bina edildiği üç esas Allah Azze ve Celle tarafından temel esaslar üzerine bina edildiğini düşünüyorum. Bunun dışındakiler teferruattır diyoruz. Allah Azze ve Celle suresinde, fe intabu, ve suresinde salata وَاَقَانُوا صَلَاتَ وَاَاتَوُوا الزَّكَاتَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Eğer onlar tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık dinde kardeşlerinizdirler. <gülüyor> Gördüğünüz gibi kardeşlik üç esas üzere. Tövbe, yani şirkten tövbe etme. Yani kelime-i tövhüt, kelime-i şehadet dediğimiz La ilahe illallah'ın telaffuzuyla başlayan ve bütün hukukuna riayet etme. Onun aksine ona münafi her şeyden sakınmaktır. İkinci esas da namaz kılma. Yani Allah'ın farz kılmış olduğu beş vakit namazı eda etme anlamındadır. Ve devamlı birçok naslarda da geldiği gibi zekat hiçbir zaman namazdan ayrı bir şekilde neredeyse hiç zikredilmemiştir. Devamlı namazla beraber zikredilmiştir zekat. Onun için bu üçüncü esas da Zekat bu üç esasdan birisidir. Bunlardan birisinin noksanlığı kardeşliği net Birisi olmadığı an, ikisi olsa, birisi olmasa ve biri olsa, ikisi olmasa, üç esasdan birisi yok ve kardeşliği net yetme noktasına götürür. Katiyetle bunun etrafında bizim ekleyebileceğimiz. Hiçbir yorum ve izah yoktur. Kardeşlik şu üç esası eda eden kişiler arasında oluşturulan bir hukuki müessesedir. Hiçbir kimse kendisine göre kendi kanaatine göre kendisine yapılan bir kötülüğe göre bunu nefyedemez. Bunu yetme, bunu nefyetme hakkına sahip değildir. Tabi ki Allah azze ve da buyurduğu gibi ve atesimü bhabili Allahı jamiyah, ve la teferakum. Ve azkuru nimet Allahı alaykom. Ede kon tum ağdaan falfe bena kuludum. Faespab Sımsıkı yapışın Yani dinine hem de topluca yapışın ve kopmayın. Arka, arkasından kuru, نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki olan nimetini hatırlayın, düşünün. Yani kadrini bilin. اِذِ كُنْتُمْ Siz bir zamanlar birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizi birbirine yaklaştırdı. Yani kalplerinizin arasını tehlif etti. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ işte o nimetiyle yani İslam'la siz kardeşler oldunuz diyor. فَاسْبَحْتُمْ nimeti اِخْوَانَا Ve siz kardeşler oldunuz diyor. Demek ki Allah Azze ve lütfu ile biz ihsan etti o nimeti İslam nimetiyle bir zamanlar birbirine düşman olanlar gibi, ki düşmanlarmış ve bu nimetiyle bu ihsanı, bu lütfu ile sizi kardeşler etti. Buna sebep kardeş oldunuz ve Allah kalplerinizin arasını tehlif etti. Şimdi inananların, inandım diyenlerin kalplerinin birbirine ters dönmesi kardeşlik ile alakalı bir mesele ki Allah'a Burada bir mevzunun içinde beraberce zikrediyor. Kardeşliğin tarifi aynen bina edildiği üç esas kim tarafından tesis edilmişse bu kardeşliğin tarifi de mutlak onun tarafından, onun yönünden beyan ettirilmiş yani açıklandırılmıştır, açıklattırılmıştır. Mutlak buna dönük meseleleri biz, birisinin tarifi, izahı, yorumuyla değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, hasreten bu ayetin muhatabı olan sahabe. Çünkü bu kitap doğrudan doğruya onlara, mesela burada verilen örneklerden birisi, İslam'dan önce Hazreç ile Eus kabilesi 150 seneye dayanan bir kan davasıyla aralara çıktı Müslüman olmalarından dolayı kardeşler oldular. Bu husumet bitti. Hatta bazen aralarında Müslüman olduktan sonra çıkan bazı sorunlarda öyle bir noktaya geliyor diyor ki Allah'ın lütfu olan ihsan, o nimetle kardeş olan insanlar bunu unutup mescidin içinde bile birbiriyle takıştıkları oluyor. Ve onlara bu nimet hatırlatılıyor. Siz Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü siz birbirinizle daha önceden düşmandınız İslam'dan evvel. Bununla siz kardeşler oldunuz. Allah kalpler, kalplerinizi bir araya getirdi, birbiriyle bağdaştırdı. Burada bir tehdit, bir ikaz ve parça parça olmayın eğer Müslümanlar parça parça grup grup olmuşlarsa mutlak orada kardeşlik hukukunda bir arıza ve zedelenme vardır. Bu ölçülere sahip olduktan sonra kardeşlikten dem vuran güya kamil bir şekilde kendisi anlamış yaşıyor, aktaran bir konumda görünürken Dikkat ederseniz hep kerameti kendinden menkul şeyh tipinde devamlı özür dileyen birisi ama yine de ben haklıydım diyen bir konumda. Eğer ben bir hata yapmadıysam haklıysam özür dilemem gerekmiyor. Özür yapılan bir hatayı, irtikap edilen bir hatayı, tasih yani irtikap ettiği bir günah sebep, bir cürme sebep, bir Müslümanı kırmasından dolayı özür dilenir. Böyle bir şey irtikap edilmemiş ise özre bir ihtiyaç yoktur. Burada eğer biz her şeye rağmen kardeşliğin hukukunu korumamız gerektiğini bilirsek, o zaman özür dileyecek bir hatayı yapmama gayreti içerisinde olmamız gerekiyor önceden. Yani bu esaslara zede getirmememiz gerekiyor. Çünkü başka bir ayeti kelimede de Allah buyuruyor ki: Lo an faqta ma fil ard jamiyan, ma alafte beyne falubihin. Yerde ne varsa hepsini infak etsem sen onların kalplerini telif edemezsin, bir araya getiremezsin. Ama Allah وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Allah بَيْنُ Ama Allah onların kalplerini bir araya getirir. Birinci ayette, Ali İmran'daki zikredilen ayette bu İslam nimetiyle biz kardeşler olduk. O zaman bu nimeti hatırlayın. Nedir? Bu kardeşliği zedeleyecek, zedelemeye sebep olacak tefrikaya götürecek her şeyden sakınmanız gerekiyor. Maharet o hatadan sakınmak. Sen o hatadan sakınmayacaksın. Hata yaptıktan sonra özür dileyeceksin. Bunu da, yani şecaatını arz ederken insanın sırkatını beyan etmesi gibi olur. Bir kahraman edasıyla, kahramanlığını anlatıyorsun, hırsızlığın çıkıyor. Önce bu hatayı kardeşliğe zarar getirecek şey yaptırmaman, yapmaman. Özür dileme değildir önce. Çünkü özür e, yapılan hataya dönüp tedbir alınmadan rastgele bir savurmakla gündeme geldiyse inan ondan özür dileme Yaptığından pişman olma niteliği taşımaz, bir menfaate dönüp bu yapılır. Nasıl? de şöyle bir söz vardır. Hak kimden gelirse gelsin biz kabul ederiz diyoruz. Bu söz güzel. Çok güzel bir söz ama kat'iyetle tatvik edilen bir söz değildir. Çünkü tatviki kolay değildir. Hak gelirse gelsin kabul edebilmek için önceden hakkı kabul etme izanını kendi nefsinde altyapısını oluşturman gerekiyor. Bunu yapmadıysan sen hakkı kabul edemezsin. Çünkü hakkı kabul ettirmeyecek birçok sebepler vardır sende. O sebeplerin vukuuna yani vuku bulmaması için gayret sarf etmediysen ...sonraki çaban hiçbir işe yaramıyor. Onun için... ...kardeşlik tesis edilirken... ...kardeşliği zedeleyecek şeylerden ne kadar sakınabiliyorsan... ...daha sonra da... ...cidden özür dilediğim meselelerde... ...mazereti makbul olur, kabul olur. Çünkü sırıtan bir özür olmaz. sırtan bir özür olmaz o zaman... Bunun için <gülüyor> Allahu Azze Celle bu ayet-i kerimeden sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Kunu ihvanın Kama emrekumullah Bu bir hadisin parçasıdır. Çünkü hadisin başında diyor ki Afşü selama ve et imut taama وَكُونُوا اِخْوَانًا كَمَا اَمَّرَكُمُ اللّٰهُ Selamı yayın. Ve insanlara yemek ikram edin. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun diyor. Şimdi Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun denildiğinde Allah'ın emrine muvafık olmayan kendi aralarında yürürlük kazandıkları bir kardeşliğin tenkidi için söylenir değil mi bu söz? Siz istediğiniz gibi kardeşler olmayın. İstenilen bu değil. Bir menfaate dönük kardeş olmayın. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. O nasıl kardeşler olmanızı istemişse öylece kardeşler olun. Burada gösteriyor ki kardeşliğin Allah'ın emrettiği gibi olması için mutlak örneği yani iman gibi bir meselede dahi Allah-u Azze ve Celle Onlar eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayet üzeredirler derken İslam hukukundaki kardeşlik imanı cüzlerinden bir cüzdür. Değil mi? Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse derken ne anlama geliyor? Bu genel içeriği olmayan sadece isimden ibaret olan bir telaffuz değil bu. İmanın ismen cüzleri olan, şubeleri olan her birinde müstakillen kullanılır. Yani Allah'ın Emrettiği gibi kardeşler olun. İstediğiniz gibi değil. O zaman bu kardeşliğin uygulamasını da kurallarının dışında, yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl bir kardeşlik uyguladı bunlar? Öyle fedakar davrandılar ki insanla kıyamete kadar yetecek dolulukta bir kardeşlik sergilediler. Muhacirle ile Ensar arasında ki kardeşliğe daha sonra gelip iltihak edenlerin kardeşliğine aralarındaki uygulamaya baktığınız zaman bu örnekliklerini, buradaki örnekliklerini onun dışında kardeşliğe ters düşecek. Katiyetle bir şeyle karıştırmamak gerekir. Çünkü örnek olmakla aralarındaki geçen olaylarda günah dediğimiz şey hangi nisbeste olursa olsun Hucurat diyor ki Allah-u Azze ve Celle اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَطُمْ فَأَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ Şimdi buradaki gelen bu ayetin devamına baktığınız zaman, Sivas-Sıyak alakasıyla bunları kime söylüyor? Birbiriyle silahla vuruşma, kalkan iki tayfa için söylüyor. Böyle bir hale düşüldüğünde onların arasını ıslah edin. Neden? Çünkü müminler ancak kardeştirler. Diyor. Bu ıslah tabi olmazsa bâhi olan yaptığı işten, isyanından dönene kadar onunla vuruşabilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Öldürülmeye hak eder bir konuma gelse dahi. Ama kardeşliği etmiyor çünkü onlar sizin kardeşler nedir, diyor. Burada kardeşlik ismen eylemde olan bir şey değil kardeşlik müsemmasıyla eylemde olan bir şeydir. Bunun eylemi gösterilmediği müddetçe yani imandan bahsederken Burada imandan cüz olan bir meseleyle örneklik sergilemek serdetmek istiyoruz. Ayet-i kerimede diyor ki: Elif lam mim tahasban-nase en yutraku en yaqulu amanna ve hum İnsanlar iman ettik dedikten sonra imtihan edilmeden, denenmeden, sınanmadan öylece vereceklerini mi zannediyorlar? diyor. Şimdi biz imanın, imanın ismen bir imtihanı yok değil mi? İman ettik dedikten sonra bitmiştir. İmtihan o imanın cüzlerindedir. Diyelim ki kardeşlik bu imtihan cüzlerinden birisidir. Ve şimdi iman ettik dedik. Onun cüzlerini kabul ettik. Kardeşlik bu cüzlerden bir tanesidir. Az önce Hucurat'taki ayette de zikrettiğimiz gibi o denli bir fitne dahi Müslümanların birbirlerine silah çekmeleri ne anlama geliyor? İslam'dan çıkarmıyor. Her şeye rağmen kardeş kalıyorlar. Ve sahip kardeşlerine de düşen nedir? Onların arası nızra Şimdi, ıslah edici görünüp, ifsatta yol alma, <gülüyor> yani yaptığı bütün işlerle ifsat edecek, ondan sonra ıslahatçı görünecek, yani muslif birisiymiş gibi görünecek. Bazen bu tip insanlar, kendisi müfsid olmasına rağmen, yani ifsad edici birisi olmasına rağmen muslif olduğunu söylüyor. Onlara yeryüzünü ifsada uğratmayın, fesat çıkarmayın, Müslümanlar arasında fesat çıkarmayın denildiğinde onlar biz ıslah edicileriz derler. Bu ayet ne anlama geliyor? Hüsnüza onunla hareket etsek bile bu insanlar kendilerinin ifsad edici olduklarından dahi farkında değiller deriz. Ama zannetmiyorum ki, kendisi bunun farkında olmasın. Ama yine hüsnün niyetle farkında olmayan cahil konumuna getirip bunu örneklendirirsek, kendisi dahi bunun farkında değil, ifsad etmeyin denildiğinde biz ıslah edicileriz derler diyor. O zaman ıslah etmek derken devamlı en uçtan ele alıyoruz. Kıtal gibi bir fitneye düşmüşler aralarında vuruşuyorlar. Allah bunlara kardeşlerinizdir diyor. Bu hukuku net edemiyoruz. Bunu daha bari, daha açık bir yöne doğru çektiğimizde diyelim ki ilk başta okuduğumuz ayeti kerimede ve ihtesemu bi hablillahi cem'an cem'an ve la teferruqu Allah yapışın parçalanmayın Parçalandıktan sonra bir olmak şırtkanlığını yapan işte bu den bu deni kimselerdir Yani bir olamayan birisi birler davet edemez Kardeşliği yaşayamayan birisi, kardeşliğin ismine ancak davet eder. Herkesin bunu kullanmasına sebep olur. Daha önceleri de zikrettiğimiz gibi toplumumuzda birçok grup, cemaat görürüz. Herkes bu ayeti kendisinin ham maddesi olarak kullanır. Çünkü Kur'an'dan bir ayettir kabul etmiyoruz gibi açık bir sözde bunu reddetmemiz hiç mümkün değil. Herkes de bunu kullanırken devamlı muhasabını tenkid eder bir konumda bunu söylüyor. Bence bu tip ayet-i kerimeler, bu ayet-i kelimeler, bu e, paralellikteki meseleler ...hoca diye bu toplumun ıslahçı görünen kimselerin kendi aralarında okuyup anlamaları ve tatbik etmeleri gerekir. Hocalar bir araya gelemiyorlarsa, hangi sebebi gösterirlerse göstersinler. Hiçbirisi şu esastan birisini yıkmamışsa, eline silah alıp yani vuruşmaya kadar giden bir fikne olsa... Kardeşlik hukuku bakidir. Yani sebep gösterecek bir mazereti yoktur. O zaman bir olma konumundadır. Bir olamayan, bir kalamayan, katiyetle bir topluma birliktelikten konuşamaz. Bu hakka sahip değildir. Onun için sohbetlerimizi belki bu gibi mevzuların Paşe olarak şöyle diyebiliriz. Biz insanları birle çağırmaktan daha çok bir olmaya çalışmalıyız. Bu iki, iki ifadenin arası çok açık, değil mi? Manası çok açık. Yani insanları birle davet ederken bakın yüzde %99 birle değil iltahka davet eder. Halbuki bir olmaya gayret edersen işte önce ben kendimi ikna etmeliyim bir olmaya. Karşıdakine bunu anlatıp bütün hareketimiz bir beraber olma zıtsa diyelim ki ortamda şöyle bir mesele var. Belli bir zamandan beri ılımlı İslam devamlı Müslümanlara sunuluyor. ılımlı ılımlı, ılımlı. Bu ifade inanan bir topluluk tarafından geliştirilmiş bir ifade biçimi değildir. Bu batı ve Amerika tarafından geliştirilmiş, kendileriyle de her halükarda uyum içerisinde olacak İslami anlayışa sahip kimseleri kastediyorlar. Ama yine de onların yanında bir düşman olmalıdır. Bir düşman olmalı ki kendilerini ayakta tutabilsinler. Bunu da şu ifadenin paralelinde söylüyoruz. Her şey zıddıyla kaindir. Yani küfür bile kendisine bir düşman seçmeden kendisini ayakta tutamayacağını çok iyi bilir. Bizim ise karşımızdaki küfürdür. Bu meyanda bakıyorsunuz, öncelikli olan meseleleri yani bizim birlikteliğimizi, vahdetimizi Allah'ın kalplerimizi tehlikettiği ettiği sebepler unutuluyor. Çok tali mesele dediğimiz mevzular öne sürülüp herkes birbirini o konuda kendini öne çıkarma kastıyla birlerini tenkit ediyor. Bakıyorsunuz toplum toptan bir anlayışa Saf bir anlayışa, tevhidi bir anlayışa bir isim takarak düşmanlık göstermeye çalışıyor. İdarecisinden tutun gazetecisine, hoca diye geçinene barana kadar hatta kendilerini bu toplumun bir meyvesi olduğunu ister istemez kabul etmelerine rağmen bir selefili kötüleme furyası getiriliyor. Burada aslında bizim hiçbir kimseyi, bir Müslümanı bir hatasından dolayı ona, onu kötülemeyi öne alamayız. Onun hatalarını ıslah eylemi içerisinde düşünürüz. Eğer onun hatalarını öne çıkarırsak tenkit ayıplama gündeme gelir. Bakıyorsunuz şimdi hepsi birisi çıkıyor Mısır'daki olaylarda Selefileri suçlu tutuyor. Sofiler öne geçti diyor. Birisi çıkıyor son zamanlarda o da Selefileri tenkit edip yine Sofiler öne çıktı diyor. Bakıyorsunuz ikisi birbiriyle sözlü kapışıyor. Arkadaş yani, Kur'an'a Sünnet'e Dolaylı veyahut açıktan açığa düşmanlık eden insanların varlığında kardeşlik müessesesi yıkılmamış insanların hatalarını başkalarına yardım eder niteliği. Şimdi siz şöyle düşünün. Ben kitap sünnetle amel ediyorum. Selefiyim diyen birisinin bütün hatasına rağmen İslam hukukunu zedeleyen tek bir meselesi yokken. Şu an Türkiye gibi bir ortamda Selefileri kötüleme, onların hatasını gündeme getirme Amerika'ya Avrupa'ya yardım değil mi? Hatta biz bu ortamda Avrupa'ya karşı CHP'ye karşı bile biz Erdoğan'ın İslam'ını öne çıkarıyoruz. Erdoğan'ın İslam'ını hayranlıkla öne çıkaran bazıları işi gücü bitmiş sadece Selefilerin hatasını yani bir Selefilerin Müslümanlardan birisinin hatası beni ne kadar sorumluluklar herkesin hatası kendisine dönüktür. Herkes hatasıyla tenkit edilir. Edilmelidir de. Ama bu ıslah kastıyla gündeme gelmelidir. Onun için burada e, denge dediğimiz unsur Allah'ın koymuş olduğu esaslar temel esaslar te temel esaslara bir ayet edilmeden bunun tesisi mümkün değildir. Mesela Allah kardeşliği üç esas üzere koymuş. Bu imandan bir cüzdür dedik. Bu bizim imtihan sebeplerimizden birisidir. Bununla mutlak imtihan ediliyoruz. Hele bu ortamda. Bunun için de önce Allah'tan yardım istemek gerekir. Yani Allah'ın bu işte bizi muvaffak kılması için onun yardımına ihtiyacımız var. Diyor ki Haşir suresinde وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُونَ رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ rahim. Bunlar da arkasından gelenler şöyle derler, iman edenler. Rabbimiz bizi ve imanda bizi geçmiş, bizden önceki kardeşlerimizi bağışlar. Gördüğünüz gibi önce, Rabbim, Erdem'in duadaki tertip budur, bizi, bizimle olan, bizi geçmiş kardeşlerimizi bağışlar. Kalplerimizde iman eden kardeşlerimize dönüp, hiçbir kim bırakma. Yani bizi kine sevk etme. Bizim kine düşmemize mani ol. Bu bu meselede başarılı olabilmen için Allah'tan yardım isteme zorundasın. Çünkü onun inayeti olmadan bunu başarman mümkün değil. Çünkü Resul için de aynısını diyor. Fe bimâ rahmetin minallâhi lintelahum Sen Allah'ın rahmetiyle onlarla yumuşak oldun. Allah sana bunu lütfetmeseydi sen kendin beceremezdin bunu. Allah yardım etmese biz kalplerin arasını telif edemeyiz. Yeryüzünde ne varsa hepsini infak bile etsek Müslümanın, Müslümanların kalplerini bir araya getiremeyiz. Ama Allah onların kalplerini birleştirir. O zaman öncelikli olarak biz bu gücü kendimizde bu gayreti kendimizde bulmamız için muvaffak olup başarılı olmamız için Hiçbir menfaate dönüp olmaması için. Mesela şöyle diyelim. Hocanın birisinin, öyle diyelim, sohbetinde kendisi bir haber olmasına rağmen, hiç alakası olmamasına rağmen kardeşlikle, insanlara kardeşlik dersi veriyorsa, o adamın o anki oradaki menfaati nedir? etrafında insan toplamaktan öte geçmez bakın. Hakaret etmedik söz bırakmayacak ondan sonra ben falanı seviyorum diyeceksin. Bu olmaz. Senin dinin sana benim dinin bana diyecek kardeşlikten bahsedeceksin. Ya aynı dindensek ben sana nasıl sen senin dinin sana benim dinin bana diyebilirim ki? Sen bir, bir Müslüman hakkında yalan söylüyorsan hangi kardeşlikten bahsediyorsun sen? Ki bizim bunu üzerine oturttuğumuz kayda düşmanımız bile olsa, sevmediğimiz birisi olsa bizim aklımızda bütün kötü sözleri söyleyen birisi de olsa biz onun hakkında yalan söyleme hakkına sahip değiliz. Bu mümkün değil. Yani Müslüman olmasa dahi biz onun hakkında yalan söyleme hakkına sahip değiliz. O zaman bizim ilk yapacağımız iş yani Allah'ım ey Rabbimiz bizi imanda geçen kardeşlerimizi bağışla. İman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde hiçbir kin ve buz verme bize. Önce Allah'tan yardım istemeliyiz. Ondan yardım istedikten sonra ancak başarılı olmamız mümkündür. Allah'ın meşru kıldığı kardeşliği korumak için dikkat edilmesi gereken esaslar vardır. <gülüyor> Hucurat da diyor ki Ya ehellezine amenu Ey iman edenler Ben buraları şöyle izahları koyayım. Ey iman edenler iman ettikten sonra imtihan edileceğinizi iyi bilin. O zaman bu imtihanlardan selametle kurtulabilmek için dikkat etmeniz gereken şeyler var. وَجِتَنِبُ كَثِيرًا مِنَ الْظَامِ <gülüyor> Zam'nın çoğundan kaçınır. Zam'nın çoğundan kaçınır. Ben bunu kendi anladığımız şekliyle şöyle izah etmeye çalışayım. Yüz nes'elede Yüz zan yapsan, bu zanın yüzde doksan dokuzunda isabet etsen, birinde isabet etmese onun belası yeter. Yani yüz kere zannetsen birisi hakkında bir mesele hakkında bunun yüzünde de isa doksan dokuzunda isabet etsen, birisinde hata etsen su zan yapmış olsan onun belası sana yeter. O zaman. وَجِتَنِبُوا yani يَا اِهُ الَّذ۪ينَ آمَنِي جِتَنِبُوا كَث۪يرًا مِنَا الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمُنْ Her halükarda zan binat. Ve bazıları da zaten aslen böyledir. وَلَا تَجَسَّسُوا Sakın tecessüs etmeyin. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Birisinin ayıbını, kusurunu bilip onu ıslah etmekle ayıplarını tecessüs ederek araştırma onu tahkir, tezip şeklinde kullanma sakın birbirinize et, yani tecessüs etmeyin. Ve la yagata ba'dukun ba'dan Ve bazılarınız yani birbirinizin gideceğini yapmasın. Eyhubb <Sessizlik> ahadukum en yaakul lahma ahihih. Ey hubb ahadukum en yaakul lahma ahihih Sizin birinizin kardeşinin ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır mı sizin sizden biriniz? Kimin etini? Kardeşinin etini. Eline silah alıp vursan bile kardeşe kokoku gitmiyor. Bu ne demektir? Yani vuruş yapabildiğin kadar ondan sonra da birlerin örnek göster. Birisi diyor ki şimdi Ebu Said Hoca diyor, sevdiğim yanı bu. Küfür desen istediğini söyle, sabahtan akşama kadar istediğini söyle diyor. Yine yanına git, sen affedebiliyor diyor. Allah'a hamd etmek gerekir ki bu tip ki, bu kimselere Allah bu sözü söylettiriyor. Bu ne demektir? Affedebilirsen, buna hazırsan öz, özür dileyecek, iş, özür dileyecek, hiçbir dileyecek hiçbir iş yapmamış sayılırsın. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi ve hadis-i şerifte de Enes'ten gelen Buhari de müstemde Şöyle bir nakil var şu ayetin tefsiri, beyanı sadedinde gelen. <gülüyor> Allah Resulü diyor ki: "La taqata'u. Birbirinizden kopmayın. Ve la Birbirinize buğz etmeyin. Ve la tahasadu. Birbirinize haset etmeyin. Ve la tedabru. Birbirinize de sırt dönmeyin, arkanızı çevirmeyin, diyor. Şimdi buraya baktığınızda sakın birbirinizden kopmayın desek ne anlarız burada? Sizi birbirinizden koparacak işler yapmayın, öyle mi? Herhalde Japon yapışkanıyla sırt sırta yapıştırılıp da önüm yapıştırılıp da ayrılmayın diye bunu katsetmiyorum. Birbirinizden kopacak işler yapmayın. Hem de burada her taraf bundan sorumludur. Yani iki tarafın gayretiyle ve birbirinizde buz etmeyin. Birbirinize buza sebep olacak işler yapmayın. Herkes buz edecek işlerden sakınırsa herkesin bunu karşılaması kolay, değil mi? Ama devamlı birbirlerine sana buz edeceği işler yaparsan Buna tahmin daha da zorlaşır. Bunu eee birbirinize birbirinizi haset etmeyin. İnanın haset hangisi daha jürünlü desem, kimin hasedi daha jürünlü desem, haset daha çok kimde desem, bana sorsalar inanın topluma göre Müslümanlar arasında haset daha çok Müslümanlar arasında hocayım diyenlerde haset daha çok Aynen. yani genel insanlar arasında haset Müslümanlarda daha çok Müslümanlar içinde de ilim el olduğu zannedilen hoca bir görünen insanlarda haset daha çoktur onun için bu mevzuda birisinin kendisini bu mevzuda bir sohbet yapma Beceremiyorsa ben bundan sohbet yapamam demem. Önce benim bunu be becermem gerekiyor, yapmam gerekiyor. Bunu bazen biz kişisel yapımıza sebep, yetiştiğimiz topluma sebep, bazen tepkimize anlık hemen veriyoruz. Halbuki bakın, hemen tepki vermeyelim, sabredelim, birileri bizim sabrımıza sebep olduğunu düşünelim. Ertesi günü o söylenen söze daha farklı bir üslupla konuşup tepki göstereceksiniz. Deneyin. Bugün size birisi bir şey dese, duymadım deyin. Hemen ayrılın gidin, düşünün. O an tepki verseydim ne derdin? Ertesi güne nasıl tepki vereceksiniz bakınız. Daha farklı, daha olgun, daha yavaş vereceksiniz. Hele bir de birileriyle konuşursanız, sizi sakinleştirecek söz eden bir dostla daha da farklı olgun olabilirsiniz. Onun için burada وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sık dönmeyin. وَكُونُوا kunu اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın kulları kardeşler olun diyor kardeşiz demeyin. Yani anladınız? Kardeşiz demeyin. Bu benim Müslüman kardeşimdir. Ama muamelerine bakıyorsun. Hiç Müslümanı Müslüman'a muamelesi gibi değil. O zaman bu sözü derken ne kadar nifaka düşüyor? Yani söylediğimiz sözle yaptığımız işler birbirine ters düştü mü bu nifaktır. Neden kendimizin muhasebesini yapmıyoruz? Hep başkasının hesabını yapıyoruz. Onun için bazı şeylerde de dediğim, dediğim gibi mesela biz hiçbir zaman doğru yolda olduğunuzu söylemeyin. Ama doğru yolda olduğunuzu ispat edin. Eğer birilerine kardeşlik dersi vermek istiyorsanız imandan bir cüzdür diye bunu işlemek istiyorsanız önce siz iyi bir kardeş olun. Her şeye rağmen bugün kızdığınız bir noktada ertesi günü bunu unutabilmelisiniz. bazen öyle oluyor ki insanın içinden gelen bunu kendiniz hesap edebilirsiniz birisi sizi öyle kızdırır ki ya o bana bir iki gün sonra gelir özür diler hoş davranır ben onu affederim diye korkan insan vardır bana bu ne demektir? çünkü kendisi onu affedeceğini bilir ilk duygular bunu yapar Cibril diyor mesela gelen bir Adr-ı Şerif'te Firavun ben İsrail'in Rabbine, Musa'nın Rabbine inandım deyince Allah'ın rahmetinin ona ulaşma, ulaşmasını istemediğim için kumalı alıp ağzına kum atıyordum diyor. Bu ne anlama geliyor? Bu gibi duygular varsa bu güzel. Ama bilin ki tepkiyi ilk an göstermekle biraz sonra göstermenin arasında çok fark vardır. Ve Kardeşler olma bakmamız gerekiyor. Yani kardeşler olmamızı kardeşler olduğumuzu göstermeliyiz. Sonra, "Wala yahilu li Muslimin an yahjura akahu fawqa thalat yani bir Müslümanın bir bir Müslümanın bir Müslümandan uzak durması, kardeşinden yani küs durması, dargın durması üç günden fazla olamaz. Peki, bizim toplumumuzda küsmek ne? Bunun da tarifi gerekir değil mi? Kardeşlik hukuku tepelenmiş, ben küsteğilim, selam veriyorum alıyorum diyor. Doğru mu? Ama bu bizim tarif ettiğimiz kardeşlik. <gülüyor> Sen istesen de istemesen de üç esasa riayet ediyorsan o da bu üç esasa ayette diyorsa senin kardeşindir. Aynı akideye sahipsen bu senin kardeşindir. Ehli kitabı bile onların içinden bazılarını bile Hristiyanları Allah ve Resulü sahiplerinden daha yakın görmüştür kendisine. Eğer tevhid kardeşini kendisine yakın göremeyen Bakın şimdi birilerinin konuşmasına selefileri belli bir mevzuda tenkit ederken akidede tert düşen adamlara tepside kardeşlik sunuyor. Tepside kardeşlik sunuyor. Biz kimin bize ne kadar yakın olduğunu tespit etme zorundayız. Bir Müslümanın Müslüman kardeşinden üç günden fazla uzak durması yani küs durması katiyetli çay, yani helal değildir. Diyor. Ee, yine Bukhari Müslüm'deki gelen bir hadis-i şeriften Abu e, Eyyub el-Ansari naklediyor. Allah Resulü diyor ki La yehillu li raculin en yasture ahahu hofka telati leyalin, فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا خَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَوْا بِسْسَلَامًا Yukarıdaki hadis gibi naklettikten sonra yolda karşılaşırlar. Yani üç günden fazla dargındıramaz. O ona böyle dönmüştür. görmemeye çalış. Hepinizin başından geçmişti. Sevmediğiniz birisine yolda rastladığınızda ya şimdi görmemiş gibi yapayım. Demiyor muyuz? Demiyor muyuz? Değilmiyor. Kaza ile karşılaşmışsak acı acı böyle gülmenin acı gülmenin şeklini biliyor musunuz siz? Ben başka sebeplerden do e, sebeplerden dolayı onun o gülüşünü size örnek vereceğim <gülüyor> çünkü iyi bir sünnet inkarcısı olmasından dolayı. Ehl-i sünnet hakaret eden bir paspal tipli ne gülüşü cidden acı bir gülüştür. Bu gülüşü görmek isteyen Mustafa İslamoğlu'nun gülüşüne bakın. Acı gülüş buna derler. Bir Müslüman bir Müslüman'a bu gülüşle de bakamaz. O ondan yüz çevirir, o ondan yüz çevirir. Hangisi selama başlarsa o onun ikisinden en hayırlı olan. şu var. Ben ona dargın değilim selam veriyorum. Cidden o selamsa cidden selamsa hala o kalbi yumuşatamıyorsa aralarındaki sorunu gidermiyorsa o selam değil. Çünkü selamın bu niteliği var. Sizden hiçbiriniz iman etmeden cennete giremezsiniz diyor. Ve sizden hiçbirinizde birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz diyor. Size birbirinizi seveceğiniz bir şeret mi diyor? Evet, selamı yayın diyor. Buna rağmen cidden selam veriyorsa o selamsa hala aralarındaki buzu eritmemişse o selam değildir. Velev şeklen selam olsa. Bunu kendiniz ölçün. Adeten birisiyle karşılaşıldığında verilen bir selam vardı. Selam Aleyküm. Yani içinin karartısı diline yansıyor sanki. Bazıları bilir, neden canlı canlı selam vermiyorsun dediğimizde, selam içeriği dolu dolu olmalı. Birisine selam verdiğinde o tebessüm etmeli. Cidden onda bir şeyler uyandır, uyandırmalı senin, senin hakkında. Onu selamı da sende yaptı yani. Ve hangisi selamı önce başlarsa o ikisi arasında yani o yani iki kişinin en hayırlısı olanıdır diyor. mümin arasını ıslah etme, az önce onu başta bir örnek vermemiz gerektiği için zikrettik. Biz müminlerle iyi geçinmemiz gerekir ki sonra kardeşlerin arasını ıslah edelim. İyi geçinemeyen birisinin iki kardeşin arasını ıslah mümkün olabilir mi? Olamaz. Mesela laf getirip götürme bu ıslahı önleyicidir. senin arkasından konuşma ıslahı önleyiciliktir. Hatta ıslah mevzu bahisse o Müslüman seni seviyor diyerek yalan bile ondan duymadığın halde bunu duymuş gibi söylersen, bunun bile cevazı vardır. Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte Buhari ve Tirmizi naklediyor. Allah Resulü diyor ki: "Unsur akake mazlum." <gülüyor> Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et diyor. Yani mazlum da olsa, zalim de olsa. Fakat Allah adamın ya Resulallah, birisi ki ey Allah'ın Resulü, Ansuru اذا كان مظلوما Yani tamam zulmedilen birisine yardım edeyim. Bu anla anladım? Efer ayet اذا كان ظالما كيف انsuru Peki o zalim oldu da ona nasıl yardım edeyim diyor? Çünkü zannediyor ki o zalimin işlediği zulme katkıda bulun tipinde. Değil diyor ki kan tahduzuhu autenaehu min al-zulm fa inna onun elinden tutup onun zulmüne mani olmak ona ona yardımdır diyor yani biz burada zulmedileni arka çıktığımız gibi zulme de arka çıkmamız gerekiyor, değil mi? Eğer biz zaten kardeşine zulmeden birisi ise, isek nasıl yardım edeceğiz? Eğer biz zulmeden birisi ise nasıl kardeşimize yardım edeceğiz? Velhasıl insanlar kendisine zulmeden ancak zalimlikle nitelendiriyor. Ama kendisi birisine zulmederken katiyetle bu niteliği, bu sıfatı kendisine yakıştırmıyor. <gülüyor> evet. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki: "İyyakum ve'z-zann." Sizi zandan sakındırın. "Ve inne zanna akdaru'l-hadis." Çünkü zan sözlerin en yalanıdır diyor. Bunu biraz daha iyi anlamak istersek yine Müslim'deki bir hadis-i şerifte, Müslim mukaddimesinde naklediyor rahimehullah: "Kefa bil-meri kadiben en yuhaddisa kulla ma sami." kişiye her duyduğu sözü söylemesi yalan olarak yeter Bu ne anlama gelir birisinden bir şey diyor o böyle dedi diyor İnanın size şunu kati bir ifadeyle söyleyeyim hadi ehli değilse hadisten anlamıyorsa hadis ilmini bilmiyorsa katiyetle biz sözlerini doğru aktaran kimseler değiliz. Bak. Ne kadar dürüst de olsak, duyduğumuzu dahi doğru dürüst aktarmaktan aciz kimseleriz biz. Bunun için dikkat edin. En yakınınız, babanız kendi lehinde, anneniz kendi lehinde, karınız kendi lehinde, çocuklarınız kendi lehinde bir şeyler naklettiği zaman, katiyetle annemdir diye inanmak, babamdır diye inanmak, eşimdir diye inanmak, çocuğumdur diye inanmak gerekir Çünkü maslarını sormuyor. Kişiye her duyduğunu söylemez. Çünkü ayet kermede dede hadisle uğraşanlar bunu bilirler. Yehiyyullahin aminu injaa kunfasu binabain fata tabeyno. Hey tabe. Entusibu kawman bi jahalatin. Ey iman edenler, bir fasık size haber getirdiğinde bunun mefhum muhalifi ne olur? Onu haberi araştırın ama Sadık'ın haberini sadece kabul edin. Bir kişinin sıdkı nasıl tespit edilir? Babası olmakla bu birisinin sıdkını tespit malzemesi değildir. Annesi olması da sıdkını tespit malzemesi değildir. Yani annesi babası da olsa onların aleyhlerinde şahitlik yapabiliyorsa bak bu adamın sıdkıdır. Düşmanı da olsa bir şey iddia eden, onun doğruluğunu tasdik eden şahitliğini yapıyorsa bak bu adam sadıktır. Ve onun için biz her duyduğumuz sözü de hemen değerlendirmemiz oluruz cidden o dini bir meseleyle alakalı ise o mesele hakkında dini kurallar üzere hareket etmez zorundayız. Ha illa tespit edilmesi gereken bir şey midir? Ha birisinin ayıbıysa illa tespit etmeye çalışmayın. Neden? Ee, hadis ehli de bunu böyle koymuştum kendisinden din adına bir şeyler aktarılıyor ise, o din adına bir şeyler söylüyorsa, ki hasseten adıççılar kullanır, o zaman o adamın ayıbını biliriz biz. Yalancı, sahtekarlı, kebaili, irtikap varsa bu adamın sözü alınmaz. Onun için kardeşlik denildiğinde Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olur. Ondan sonra da sahir hukukunun, yani bir Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı, genel anlamda, bir komşunun komşu üzerindeki hakkı, ana baba olarak hakkı, komşu olarak hakkı, bir Yahudinin bile komşu olarak bizim üzerimizde hakkı vardır. Müslüman kardeşlerimizin tabii ki hakkı var. Bilenlerin, bilmeyenlerin üzerinde hakkı vardır. Biz, bindiğimiz hayvanın bile, bizim üzerimizde hakkı olduğunu düşünen bir inanca sahibiz. Allah Resulü üzerindeki olduğunuz bineği bineklen otlak bir yerden geçtiğinizde onun gemini yularını salıverin ki oradan istifade etsin diyor. Ve ona fazla yük, yüklemek yüklemekten de sakındırılmış bir toplumumuz. Onun için kardeşlik hukuku kain meselelerde de olduğu gibi hepsinde böyle yapıyoruz ya, edebiyatı yapılacak bir mesele değil. Yani anlattığımız güzel sözlerle, kullandığımız güzel ifadelerle kardeşliği ağlayarak, zırlayarak bazen kıssalar anlatarak gündeme getirmektense kardeşliği yaşayarak gündeme getirmek gerekiyor. Evet, ve vabihamdika وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأكتبه إليك